Duvanız mübarek olsun aziz ve sevgili akra dinleyicilerim. Ee, geçen hafta bir hadisi kutsiye başlamıştık. Hadisi kutsiye uzundu ama e, bir yerinde, münasip bir yerinde bölmüştük. O böldüğümüz e, taraftan e, yine devam edelim konuya bu hafta eee hadis-i şerifin, hadis-i yani sözleri Allahu Teala Hazretlerinden Peygamber Efendimiz tarafından nakledilmiş hadis-i şerifler. Hadis-i şeriflerin içinde güzel bir sınıf teşkil eder kutsî hadisler. Şimdi e, orada Allahu Teala Hazretlerinin şöyle buyurduğunu naklediyor Peygamber Efendimiz. İn o teyite lem tekna ve in übliite lem tasbur. Ey oldu, in u'tite sana bir nimet verilirse lem takma, kanaat getirmiyorsun. Yani çok şükür tamam elhamdülillah kafi yetiyor filan demiyorsun. Ve in u'b'lite eğer bir belaya musibete imtihana uğramışsan lem tasvir sabretmiyorsun. Devam ediyor bu şeyler. Onları da okuyalım. Sonra izahını geç yapmaya çalışırız dönüp. Te'murun nâsebil hayrı hayri lâ tef'aluhu. İnsanlara hayrı yapmayı emrediyorsun da ve lâ Sen kendin onu yapmıyorsun. Söylüyorsun başkalarına ama kendin yapmıyorsun. Ve tenhâ velatenha ve lâ tenhâ anhu e, tünhâ anhu yani başkalarına şer yapma diye nasihat öyüdü veriyorsun ama kendin ondan vazgeçmiyorsun. Ve tohib bu salihin velesi salihleri seviyorsun ama kendin salih olamamışsın. Ve dubdül münafikin münafıkları da sevmiyorsun, kızıyorsun. Ben teminhum ama münafıkların durumundasın. Ne kadar fena. Tekulum ala tefalu yapmadığını söylüyorsun ve tefalu malatü efendim. Ee, olunmamış olan işleri işlemektesin. Testevfi hakkaka e, hakkına e, sana verilmesi gereken hakkına efendim hiçbir eksiklik olmadan verilsin diye sımsıkı sarılıyorsun, ver benim hakkımı tamamıyla diyorsun da ve la tüvefi gayrike senden başkasına senin vermen gerekeni tam vermiyorsun, başkasının hakkını vermiyorsun. Kendi hakkını tam istiyorsun ama başkasının hakkını vermiyorsun. Şimdi bu cümlelerde insanoğlunun e, bir tabi e, acayip durumunu e, görmüş oluyoruz. İnsanoğlu şey olması lazım, tezat dediğimiz birbirine zıt şeylerden ikisine birden sahip olmaması lazım. Ya o ya o. İyisi olması lazım, iyinin zıttı olan kötünün olmaması lazım. Fakat biz insanoğluların bir acayip terkibiz. Çok acayip. Hani, ateşle buz yan yana durur mu? Durmaz. Ateş buzu eritir. Su yapar. Suyu da kaynatır. Buhar yapar hatta. Bir arada olmaz. Veya su ateşi söndürür. İkisi de soğuk olur. Ama insanoğlu öyle değil. Tezatlarla yaşıyor. Buna işaret ediliyor bu hadisi şerifin bu cümlelerinde. Yani bu tezatlardan bizim kendimizi kurtarmamız lazım. Buyuruyor ki in -u'ti verildiği zaman Kanaat etmiyorsun. Daha ver, daha ver, daha ver. Yani verilmiş olana kanaat etmiyorsun. Verilene teşekkür etmek lazım. Kanaatkar olmak lazım. Tabi biliyorsunuz insanoğlunun ihtiyaçları e, asli ihtiyaçları var. Tamam, yemek yemesi lazım. Su içmesi lazım. Hava alması lazım. Bürünmesi, örtünmesi lazım. Asli ihtiyaçlardan sonra ondan sonra biraz işte aslı olmayan ihtiyaçlara yöneliyoruz. Paramız arttığı zaman biraz süse ve yönelmeye başlıyoruz. Daha da paramız arttığı zaman lüzumsuz şeylere, mala yani işe yaramayan şeylere efendim masraflar yapmaya başlıyoruz. Biraz daha paramız arttığı zaman israfa başlıyoruz. Biraz daha paramız arttığı zaman haramlara düşüyoruz. Yani insanoğlunun ni gözü doyuyor. Ne de efendim hırsının bir sonu geliyor. Onun için yani insanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüyü ister deniliyor. İki vadi dolusu altını olsa yeter işte. Vadi bu. Yani sandık değil, oda değil, kutu değil. Efendim vadi dolusu altın. Üçüncüsünü ister. Üçüncüsünü de alayım diye. Bu bir hırs. Tabi eğer insan kazandığı parayla kazancıyla hayır hasenat yapıyorsa, efendim, güzel. Yani, nimel malus salih bir salih. Yani iyi bir mal, iyi bir insana yaraşır. Tabi o malla, o salih kimse hayır hasenat yapar. Şu etrafımızda gördüğümüz çeşmeler, köprüler, camiler, medreseler, efendim bütün hep ecdadımızın hayırlarının eseri. Zenginler hayır yapmışlar. Paralarını e, halkın hizmetine harcamışlar, su getirmişler. Hele hele çok sevdiğim bir hanımefendi, sultan var. Hayranım, bezme alem, valide sultan. İnşallah Hayatını incelersem efendim belki bu güzel radyomuzda sizlere de anlatmak isterim. Neler yapmış İstanbul'a? Yani İstanbul'da bence anıt dikilmesi gereken hatırasına mühim bir şahsiyet. Terkos Gölü onun malıymış, su getirmiş efendim bentler onun. Efendim hastane yaptırmış efendim fakirler, garipler, garibanlar efendim tedavi olsun diye hayranın, hasenatının camiler yaptırmış vesaire. Haddi hesabı yok. Ne kadar güzel. Yani ...kazandıklarını hayra sarf etmiş... ...tabii böyle hayırlı para... ...helalinden kazanılmış... Zulma, ...zulüm değil... ...haksız yere değil... ...haklı ve meşru yollarla... ...temiz yollarla kazanılmış para... ...tabii insanoğlu istiyor... ...çünkü her ihtiyacı... ...onunla karşılamak mümkün oluyor... ...her türlü hayırı yapmak da... ...onunla mümkün oluyor... ...ahiret sevabı da zekat vererek... ...hayır yaparak... ...parayla kazanılabiliyor... <gülüyor> O bakımdan tabii iyi. Ama insan olduğun bir ya, aç gözlü tarafı var. Verildikçe doymuyor, daha istiyor. Hani şuna benziyor. Kedinin önüne birazcık bir şey atıyorsunuz. "Cıp" yutuyor, bir daha gözünün içine bakıyor. "Miyav" diyor. Bir daha istiyor. Bir daha atıyorsunuz. Gene istiyor filan. Doymak bilmiyor. Efendim adamın önüne koyuyorsun bir tabak, sıyırıyor, bir daha istiyor. Yani yanındaki aç. Biraz ona ver. Veyahut efendim ortaya müşterek bir yemek konulmuşsa bakıyorsun hop üç tane parça et var içinde üçünü birler hop hop hop o yutmuş ötekilere bir şey yok. Suyuna efendim ekmek da yiyecekler. Olmaz yani kanaat yok. Kanaat yok. Hırs var. Açgözlülük var. Doymamak var. Bu doğru değil. in o ti te nem takla. Ey Ademoğlu veriliyor. Tamam yetiyor, yetecek kadar verildi halde gene kanaat göstermiyorsun. Yani bu hırs, bu terbiyesizlik doğru değil demek. Neden? Başkasının efendim hakkına bu sefer e, uzanmaya yöneliyor. Tabii bu e, hırs insanı bir takım günahlara sevk ediyor. Hırs insanı efendim, bir takım haramları işlemeye götürüyor. Halbuki kanaatkar olsa yok. Elimdeki yeter, ben harama yönelmem, bulaşmam dese... O zaman günahtan kurtulacak. Onun için inuti ilem yani verildiği zaman kanaatkar olmuyorsun, hırsın tükenmiyor, sönmüyor. Yani sönmeli demek istiyor hadis-i şerif. İn başına bir bela geldiyse, hastalık, sıkıntı, bir efendimna hadise gelmişse lemtas bir sabretmiyorsun. Biliyorsunuz kainatı yöneten allah Teala Hazretleri kullarını imtihan ediyor, yani iyi kullarının da başına çeşitli sıkıntılar gelmiş, peygamberler, Allah'ın seçkin kulları, temiz kulları, pırıl pırıl, ahlaklı kulları, efendim böyle kullarının iyiliğini isteyen çok çok faziletli insanlar, e onların başına da nice sıkıntılar gelmiş, haksızlıklar gelmiş, Efendim işkencelere uğramışlar, hapislere düşmüşler. Yusuf Aleyhisselam'ın hapis hayatı meşhur. Efendim Musa Aleyhisselam'ın efendim Firavun'la macerası, heyecanları, sıkıntıları, dertleri meşhur. İsa Aleyhisselam'ın e, hali meşhur. İbrahim Aleyhisselam'ın ne kadar sıkıntı çektiğini, nasıl öldürülmek istendiğini biliyoruz. Bunların hayatlarını okumamız lazım. Yani insanoğlu iyi kul olunca da Efendim ki başına belalar geliyor, musibetler, imtihanlar geliyor. İmtihan, başa gelen bütün olaylar imtihandır. Yani senin iraden dışında Allah tarafından başına gelen olaylar. Kaza, bela, hastalık, sıkıntı, efendim çeşitli olaylar, üzücü olaylar. Bunlar nedir? Birer imtihandır. Bunların imtihan olduğunu bileceğiz. İmtihana güzel Karşılık cevap vermemiz lazım, imtandan iyi not alarak çıkmamız lazım. Öyle yapmıyor insan oğlu. ve in Üblüte dem Başına bir musibet imtihan geldiği zaman sabretmiyorsun ey adem oğlu. Böyle şey olmaz yani sabret demek. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hepinize esenlikler dilerim, hepinize mutluluklar dilerim, hepinize gönlünüzce güzel günler dilerim. Ama yani ne kadar iyi günler dilesek. Muhakkak ölüm denilen bir hadise oluyor. Yaşlananlar, ihtiyarlayanlar oluyor. Efendim, yaşı şu yaşa gelmiş, bir gün geliyor, ölüyor. E, ölüm bir musibet değil midir? Ailede birisi öldüğü zaman hepimiz üzülmez miyiz, ağlamaz mıyız? Ağlarız, üzülürüz. Efendim, sevdiğimiz hocalarımız işte rahatsızlandığı zaman hatırlıyorum. Mehmet Said hocamız rahatsızlandı. Ben ihvanımızdan nice insanların hatırlıyorum. Ya Rabbi, elini açıyor, dua ediyor. Benim ömrümden al, Hocamızın ömrünü ekle o yaşasın ben öleyim diyorlar. Tabii bu sevgiden kaynaklanıyor. Allahu Teala Hazretlerinin yani ömür sıkıntısı yok ki oradan alacak orayı telafi edecek. Yani sana da ömür verir, ona da ömür verir. Bin yıl yaşar Allahu Teala Hazretleri dilerse. Ama ölüm de hikmetli, hikmetli. Ölüm de gerekli. Bazen insan ölümü de istiyor. Allah'ın rahmetlerine kavuşmayı kavuşmayacağını gönülden istiyor. Sahabeden tabiinden bazı insanların hayatlarında biliyoruz. Ya Rabbi hiç olmasa bu akşam artık canımı al da sevdiğim Muhammed Mustafa'ya ve ashabına kavuşayım diye dua edenleri okumuştuk kitaplarda. Biliyoruz. E ne yapalım? Ölüm gelebilir. Hastalık hastalık Peygamber Efendimize de gelmiş. Eyüp Aleyhisselam'a da gelmiş macerası meşhur Kur'an-ı Kerim'de olduğu için isminizi zikrediyoruz. Efendim nice yıllar hastalık çekmiş. Ama güzel imtihanı başarmış. Yani e, bela gelebilir, musibet imtihan gelebilir. Ne yapacak? Sabrederek sevap kazanacak. Bela gelebilir, size de gelebilir. Arabanıza arıza olur. Efendim vücudunuzda hastalık olur. Çoluk çocuğunuzda efendim problem olur. işinizde problem olur. Dertsiz insan olmaz. Zengini de derdi vardır, fakirin de derdi vardır, padişahın da derdi vardır, reisi cumhurun da derdi vardır. Efendim, dervişin de, efendim köylü dayının da derdi vardır. Herkesin bir derdi var. Bu halde efendim belaya sabretmeyi öğrenicek. Sabır da bizim bir ruhi kuvvetimizdir hem de sevap kazanma kaynağımızdır. Ne güzel. Sabredince Allah sevap veriyor. İnne ma yufe's sabrune ecruhum bi gayri hisap. Sabredenlere ölçüsüzsüz büyük mükafat veriyor Allahu Teala azizleri ve İslami ibadetlerin faydalı sonucunda kulun fayda göreceği ibadetlerin çoğu sabırdır. Sabırla elde edilir. Ramazan'da efendim, teravih sabırdır, oruç sabırdır, efendim, çalışıp çabalığı helalinden kazanmak sabırdır, kazandığından efendim, zekatını ayırmak, efendim sevdiği o güzel paraları fakirlere vesaireye vermek, kimisi severek veriyor, kimisi tabi içi canı koparak veriyor. Neyse sabredecek, o ibadeti yapacak, sadaka yapacak. Cihat sabırdır. Tabii cihat ne kadar zor bir şey? Efendim sonunda yaralanmak, ölmek var, esir düşmek var, işkenceye uğramak muhtemel. Allah göstermesin. Allah efendim sususükünün cihana hakim eylesin. zalimlere fırsat vermesin, haktarp hiç olmasın. Temenni ediyoruz ama oluyor çünkü caniler çıkıyor, zalimler çıkıyor, mecbur kalınıyor, cihat ediliyor. Cihatta büyük bir sabır, haç sabır, ömre sabır. Bin ey Adam oğlu, verildiği zaman kanaatkar ol, efendim musibet, imtihan geldiği zaman da sabırlı ol. Sevap kazan. Sonra, te'murun nâze bil ve la tef'aluhu insanlara hayrı emrediyorsun, yap diyorsun, tavsiye ediyorsun, nasihat ediyorsun, kendin yapmıyorsun. Beden ha anişşerri ve ha anhu ee, i̇nsanları şerh işlemesinler diye nasihat ediyorsunuz şerh işlemekten men etmeye çalışıyorsun ekenin vazgeçmiyorsun, kendin yapıp duruyorsun. Bu bir tazattır. Yani sözü gibi insanın kendisi de uygulamalı söylediği nasihatleri, kendisi de onları yapmalı. Eskiler bunu çok güzel anlamışlar, diyorlar ki, En nasihatü sehret. Ölmüş gülü kabulüha. Nasihat etmek kolaydır. Yapmak zor. Yani nasihati kabul etmek zor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Efendim sözümüzü kendimiz uygulamalıyız. Önce kendimiz tatbik etmeliyiz. Kendi sözünü, nasihatini kendisi uygulama çalışan insanların tesiri de çok olur kendisi aynen yapıyor. Çıkartıp parayı önce kendisi veriyor. Ondan sonra başkaları da verir. Cömertliği kendisi yapıyor. Başkaları da cömert ol dediği kimselerde de cömertliği yaparlar. Sabrı kendisi yapıyor. Etrafındaki insanlar da sabrederler. Yani bakarlar. Hele hele efendim böyle mürşit durumunda, şeyh durumunda olan insanlar yani müritlerin terbiyesi nasıldır? Fiilen Göz göre göre Efendim müjdesem bir misal halinde işte iyiliği bizzat tatbi ediyor, kendisi örnek oluyor, ötekiler de ona bakarak aynı şekilde hareket ediyorlar. Peygamber Efendimizin terbiye metodu bu. Etrafındaki sahabeyi kiramını böyle terbiye ilemiş Bizim büyüklerimizin hayatında onların yanında dizlerinin dibinde otururken görülürdük, Doğrudan dolayı bir şey emretmezlerdi. Şunu şöyle yap, evladım. Demezlerdi işaretlerinden anlardık, kendisinin davranışından anlardık. Kendisi yapardı, efendim, kendisi hizmete kalkardı. Efendim siz yapmayın, biz yapalım derdik. Böylece örnek olurdu. Yani insan hayır söyleyince kendisi önce yapmalı, şerri yapmayın deyince kendisi ilk önce şerri bırakan, bırakmış insan olmalı. Böyle tezada düşmemeli. Halka verir halkını, kendi yutar salkımı diye Halkımız bunu güzel Mevsettiğin Hoca'nın ifadesi gibi böyle e, tatlı bir tekerleme ile efendim güzel e, e, tasvir etmişler. Halka talkın verip de kendisi gidip talkını yutmak olmaz. Halka verdiği talkını kendisi de tatbik etmeli herkes. Tabii bu sadece hocalar için bağış konusu değil. Mesela baba için, anne için de böyle. Efendim çocuğuna diyor ki evladım yalan söyleme. Tamam, evlat yalan söyleyecek ama Babası gözünün önünde yalan söylüyor komşusuna. Annesi gözünün önünde gelen misafirlere yalan söylüyor. Anne hayır öyle değil dese sus sen karışma deniliyor. Hay Allah neden karışma dedi onu da anlamıyor çocukcağız. Yani e, annesinden babasından yalanı görünce çocuk da yalan kıvırtıyor. Babasından yalanı görünce yalan kıvırtıyor. Yani o zaman ananın babanın terbiyesi çocuğa tesir etmiyor. Babası yapmıyor ki demek ki söylenen her şey yapılmayabilirmiş diye çocuğun aklına öyle bir iz yapıyor, öyle yerleşiyor. O da o zaman bir problem oluyor hayatta. Hal bu sefer bu çocuğu da düzelt. Anasını düzeltmek için uğraş, babasını düzeltmek için uğraş, çocuğunu düzeltmek için uğraş. Tabii kötü demirden iyi kılıç yapılmaz. Kötü anne baba çocuğunu o kadar terbiye edebiliyor, edemiyor. Şeyi anlattılar dün, efendim... Birisine anlattılar, evli koca. Karısına namaz kılma diyor. İyi ama niye kılmasın? Allah kılın diye emrediyor. Niye kılmayacak? Efendim kendisi kılmazmış. Babası da kılmazmış. Ha, anlaşıldı. Babası namazsız bir namaz. Efendim oğlu da olmuş bir namaz. Karısını da yapmak istiyor bir namaz. Karısına da namaz kılma diyor. Dedim ki namazı kılacaksın. Allah'ın emredir çünkü. Koca ne derse desin. Kocana da nasihat edeceksin. O herife dedim. Yani herif dedim artık ne yapayım. O herife söyle. Çünkü Allah'ın kılın dediği şeyi kılmamak olur mu? Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın diyor. Namazın çok faydaları var. Yani bir bahis açsak namazla ilgili bir vaz, bir vaz yetmez. iki vaz yetmez. Aylarca, aylarca namazı anlatsak bitiremeyiz. Ee, Amerika şey Kanadalı bir şahıs, Güneydoğu Asya'da diplomatlık yapmış, Kanada elçiliğinde çalışmış. Ee, Müslüman olmuş sonradan. Thomas Irving isminde bir şahıs kitap yazmış. Niçin Müslüman oldun? Soruyorlar. Niçin Müslüman oldun? Ben diyor bütün dinleri inceleme fırsatı buldum. Kendim Kanada'da olduğum için Hristiyanlığı biliyorum, Yahudiliği biliyorum. Güneydoğu Asya'da vazife gördüğüm için Budizmi gördüm, Brahmanizmi gördüm, çeşitli efendim dinleri gördüm. E, i̇badetlerini inceledim diyor. İyi tamam. Bir de İslamı inceledim diyor. Baktım ki İslam'ın ibadetlerinin hepsinde çok büyük bir güzellik var. Bir hikmet var. Yapılış, yapıldığı zaman bir fayda var. Yapan insanın maddeden, manen, e, sosyal yönden Efendim fayda e, gördüğü şeyler. Zekat güzel bir ibadet çünkü toplum faydalanıyor. Namaz güzel bir ibadet, oruç güzel bir ibadet, vücut sıhhat kazanıyor. İbadetlerin hepsinde muazzam faydalar ve güzellikler gördüğü için mukayese ederek yani dünya üzerindeki öteki dinleri mukayese etmiş. Mukayese ederek Müslüman oluyor. Koca diplomat, alim fazıl, eser yazan, gazeteci, diplomat, yazar, efendim. O Müslüman oluyor. Bizim efendim bir namaz babanın oğlu karısını namazdan efendim men etmeye çalışıyor. Namaz kılma. ne olacak şephase? Yani namaz kılmayınca ne olacak? Karın şey mi olsun? Dinsiz olsun, inançsız olsun imansız olsun da aile yuvası mı yıkılsın? Efendim namusunu vesairesini efendim de koruyor? İyini sayesinde koruyor. Niye Amerikalı gibi değil veyahut daha başka efendim inançsız insanlar gibi değil? İnancından dolayı çok büyük avantajlar var da sen onun farkında değilsin. Sen bindiğin dalı kesmeye çalışıyorsun. Böyle cahillikler ediyor. Efendim, yani demek ki bir insanın özü sözüne uygun olması lazım. Bu sadece e, vaizler için vaiz konusu değil. Hani hoca halka talkım verir, talkımı verir, salkımı kendini yutar. Babalar için de öyle. Öğretmenler için de öyle. Öğretmen efendim sınıfta şey yapıyor. E, okulda takibat yapıyor. Yüz numaraların efendim kapısından bakıyor. Bakalım yukarıdan duman tütüyor mu? İçeride çocuk sigara içiyor mu? Ondan sonra dışarı çıktığı zaman eller yukarı, cepler dışarı. Hadi bakalım sigara araştırması, efendim, e, efendim ceza, disiplin bilmem ne. Peki kendin niye içiyorsun? sigara zararlıysa kendin niye içiyorsun? Ondan sonra öğrencileri kendin içiyorsan ne diye yasaklıyorsun? Faydalı bir şeyse bırak öğrenciler değilsin Zararlı bir şeyse ey öğretmen, sen de bırak. Sen de zaten zararlı. Öksürüyorsun, aksırıyorsun. Ciğerlerin zifir doluyor. Kanser olma ihtimali artıyor. çeşitli hastalıklar oluyor. Damar sertliği oluyor. Beynine peş gelebilir vesaire. Yavaş yavaş kendini zehirliyorsun. Demek ki öğretmen için de aynı şey gerekli. Herkes için gerekli. Efendim bir şey için, tüccar için de gerekli. Hayatımızın her anında, her yerinde dürüst olmak, doğru olmak gerekli. Bu hadis-i şerifte de çok güzel bu noktaya temas ediyor. Sonra ve bu salihine ve lesebihun salihleri seviyorsun ama onlardan olamamışsın. E, sevdiğin insanlar gibi olmaya çalış. Bizim dinimiz model insanları benimseyip, onlar gibi olma çalışmasıdır. En güzel model peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Ona benzemeye çalışmak, sünneti seniyesine uymak, fena fir-resul makamını ermek. Resulullah da fani olmak ve erimek yani Resulullah'ı iyice içine sindirmek Resulullah'ın bir gölgesi olmak. Onun gibi olmak. Ne kadar güzel. Ve tübgıdür <gülüyor> münafıkına ve ente minhum. Münafıkları sevmiyorsun. Tenkit ediyorsun. Kastelerde vesaire ağzını açıyorsun. efendim kahvede bacak bacak üstüne atıyorsun. Tenkit ediyorsun. Vay ki falanca adam şöyle yaptı, böyle yaptı. İyi ama e sen de şöyle böyle yapıyorsun. O tenkit ettiğin şeyleri yapıyorsun. Olmaz. Yani o kötülükleri senin de bırakmak, bırakman lazım. İyi, salih bir insan nasıl olmalı? Bunları sor, öğren, vasıflarını öğren, o vasıfları elde etmeye çalış. E, münafıkların alametleri nedir? Öğren, onlar varsa sen de onlardan kurtulmaya çalış. Aziz ve sevgili e, ve değerli akra İşin aslı aslı budur. Yani iyi Müslüman olmak için görüyorsunuz bayağı bir bilimsel çalışma yapması lazım. insanın kağıtlı kalemli dolaşması lazım. Biraz da araştırma yapması lazım. Sadeh kimselerin alametleri nedir? Hadi bakalım. Bir efendim araştırma konusu. Ben bazen üniversitede hocayken talebelere böyle konu veriyordum. Takva konusu inceleyin bir dosya halinde 15 sayfa, 20 sayfa şey yapın. İyi bir gencin, Müslümanın efendim neler yapması lazım, nasıl olması lazım, günlük hayatını nasıl geçirmesi lazım? Hadi bakalım inceleyin. Efendim bir dosya halinde getirin. 3 dosya, 5 dosya. Efendim 10 15 arkadaş efendim bakıyorsun. Buna heves etmiş, çalışmışlar. İşte getiriyor hocam. Şöyle bir ödev vermiştiniz, görev vermiştiniz, işte elimden geldiğince yaptım falan diyorlar. Demek ki dikkat edersek, gayret edersek, peşimine takılırsak, işin aklımızı o meseleye takar da üzerinde durursak, güzel şeyleri öğreniriz, kendimizi geliştirebiliriz. Geliştirmek lazım. İnsanoğlu kendisini geliştirebilmeli, gelişmeli, efendim, kötülüklerden sıyrılmalı, iyilikleri işlemeli ve e, günden güne faziletli bir insan olmaya doğru adım adım merdivenlerden yükselmeli, zirveye tırmanmaya çalışmalı. Böyle abid, zahid, kamil, tatlı, sevimli, bilge, hakim efendim, alim, fazıl, e, faydalı ümmeti Muhammed'e millete vatana efendim faydalı bir insan haline gelmelik. Allahu Teala Hazretleri bizde sevmediği gibi ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan kurtarsın. Bizi sevdiği güzel sıfatlara sahip eylesin. Sevdiği kul eylesin. Huzuruna sevdiği kul olarak varalım. Rabbimiz bizi sevdikleriyle beraber Bizim sevdiklerimiz yakınlarımızla beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berkâh.